Selamü aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi na nahmeduhu ve ve Ve min ve min Men ve men yudlil Ve ve ve Resulü. Ama بعد. Fe ibadallah. İttekullah ve eti'u. İnne Allahem a'llezine attekav. Ve lezinehum muhsinun. Kale Allahü Teala Azze ve Celle fi kitabihil kitabihi l-kerim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amenu men yertette minkum an dini. Fesefe ye'tillah bekam yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Azıllatın al-ilmînin, azıllatın al kafirin yucahidon fi sabil-illah, ve la yakafun laumetlaim. İla akhir-ı ayet sadakallahülazim. <gülüyor> Maida Suresi 54. Ayette Cenab-ı Hak: Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah öyle bir topluluk getirir onların yerine ki onlar Allahı sever. Allah da onları sever. Müminlere karşı onlar alçak gönüllü, kafirlere karşı çok şiddetli, serttirler. Ve onlar Allah yolunda cihad ederler, hiçbir kınayacının kınamasından korkmazlar. Buyurulur. Bugün sizlere ayet ve hadis okuyacağım. Sevgi konusunda, merhamet konusunda. Ee, sadece ayet ve hadis okumaya çalışacağım Kur'an-ı Kerim sevgi konusunda e, merhamet ve müminler arası ilişki konusunda e, nelerden bahsediyor özet olarak tabi bütün sevgiyle alakalı ayet ve hadisleri toplamış olsam zannediyorum sabahtan akşama e, en azından burada olmamız gerekir Bakara Suresi 165. ayette İnsanlardan bir kısmı Allah'ı sever gibi başka bir şeyi endat edinirler. Onu Allah'ı sever gibi severler. Halbuki müminlerin sevgisi çok daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu bilselerdi. Ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi buyurulur. Yine Ali İmran Suresi 31 ve 32. ayetlerde De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret etsin. Allah son derece bağışlayan ve merhamet edendir. De ki, Allah ve Resulüne itaat edin, eğer yüz çevirirlerse Bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran Suresi 103. ayette Hep birlikte Allah'ın ipine yani Kur'an'a, İslam'a sımsıkı sarılın ve parçalanmayın, tefrikaya düşmeyin. Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de o gönüllerinizi birleştirmiş ve onun nimeti sayesinde Kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunda, çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yola eresiniz. Maide suresi 54 Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü, Kafirlere sert bir toplum getirecektir. Az önce okumuştum. Enfal Suresi 46 Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da rüzgarınız yani kuvvetiniz gider. Bir de sabredin çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal Suresi 63 Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Yoksa yeryüzünde ne varsa hepsini harcasaydın yine onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların arasını sevgi ile birleştirdi. buyurulur. Enfal 73'te kafirler birbirlerinin dostlarıdır. Eğer siz aranızda dost olmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne, fesat yani kargaşa, büyük bir bozgun ve fitne çıkar buyruluyor. Tevbe 23'te, Ey iman edenler, eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi, onları bile veli edinmeyin, dost kabul etmeyin. Dost ve yönetici demektir veli. Her ikisini de küfrü imana tercih eden babanız ve kardeşleriniz bile olsa, onları Veli olarak değerlendirmeyin. Sizden kim onları dost, veli edinirse, onlar zalimlerin ta kendileridir. Tevbe suresi 24 Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabanız, kazandığınız mallar, kezada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, eğer o zaman artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğuna hidayet erdirmez. Hidayet vermez. Meryem suresi 96 Rahmeti bütün canlıları kuşatan Allah, iman eden ve güzel ameller yapanlar için kalplerde sevgi yaratacaktır. Rum Suresi 21, onun ayetlerinden biri de kendileriyle kaynaşmanız için size kendi nefislerinizden yani kendi cinslerinizden eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koymasıdır. Evet, Fusulat Suresi 34 ila 35, iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan bir tavırla önle. O zaman görürsün ki seninle arasında düşmanlık bulunan yakın bir dost vermiştir. Ama bu özelliğe ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük pay sahibi olan kimseler kavuşur. Fetih Suresi 29. ayetten bir bölüm. Muhammed Allah'ın Resulü'dür, elçisidir. Onunla beraber olanlar, Kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametlidirler. Hucurat suresinden bazı ayetler, Müminler ancak kardeştir, öyleyse kardeşlerinizin arasını ıslah edin, düzeltin. Allah'tan korkun ki merhamete ulaşırsınız. Ey müminler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınları alaya almasın. Belki alay ettikleri Kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, nefsinizi kınamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tevbe etmezse, kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakın. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi gıybet etmesin, arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etinin yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun, şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhametlidir. Evet, bir ayet daha okuyayım sonra hadislere geçeceğim inşallah. Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Onlar size gelen hakkı, gerçeği inkar etmişken onlara sevgi gösteriyorsunuz. Hadislere geçmeden önce Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kimleri sevdiği, kimleri sevmediği ile ilgili ayetleri okumayacağım, sadece kimleri sevip sevmediğini ifade etmeye çalışacağım. Kur'an'dan yola çıkarak Allah ihsan sahibi muhsinleri yani güzellik sergileyen her davranışında her sözünde güzel e, davranmaya, güzel konuşmaya çalışanları sever. Tevbe edenleri ve temizlenenleri sever. Resule tabi olup onlara ona uyanları sever. Takva sahibi muttakileri günahdan, şirkten sakınanları sever. Sabredenleri sever. Tevekkül sahiplerini kendisine dayanıp güvenenleri sever, adil olanları sever, kendi yolunda kenetlenmiş gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Allah kimleri sevmez? Aşırı gidenleri sevmez, fesadı bozgunculuğu sevmez, fasitleri bozguncuları sevmez, günahta ısrar eden nankörleri ve faizle muamele edenleri sevmez, kafirleri, Allah'a ve Resulüne itaat etmeyenleri sevmez, zalimleri sevmez, şımarıkları, kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez, müstekbirleri, büyüklük taslayanları, hain günahkarları, kötü sözün açıkça söylenmesini, sınırı aşanları ve israf edenleri sevmez. Hadis-i şeriflerde de sevgi değişik yönleriyle ele alınır ve onlardan seçme, bir e, hadis güldestesi olarak e, bazılarını sunayım. Sizlerle paylaşayım. El mer'u ma'amen ehabbe Bildiğiniz gibi kişi sevdiğiyle beraberdir. Kaynaklarını vermeyeceğim. Sözgelimi Buhari ve Müslümin hadisi bu. Diğer e, e, ayetlerim son kısmının vermediğim gibi. İsteyenler kaynaklarını benden alabilir. Bir kişi beni ana ve babasından daha fazla sevmedikçe iman etmiş sayılmaz. Kişi Allah ve Resulünü o ikisi dışında kalan her şeyden daha çok sevmedikçe imanın tadını alamaz. Nefsim yedinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden iman etmiş sayılmazsınız. Müminin mümine karşı durumu bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan bir bina gibidir. Yani binanın tuğlaları gibidir. Müminler birbirini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer organlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulduğu gibi işte müminler de birbirlerinin dertleriyle dertlenirler. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi, kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da o kimsenin kıyamet gününde sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah da o kimsenin ayıp ve kusurlarını örter. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hiyanet etmez, yalan söylemez, yardımı terk etmez. Her Müslümanın diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Kalbini işaret ederek takva buradadır diye üç defa tekrar etti. Bir kimseye şer olarak Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeterlidir. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Onu mahrum bırakmaz, onu tahrik etmez. Her Müslüman'ın canı, malı, kanı ve ırzı diğer Müslümanlara haramdır. Allah,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 Onu zulümden alıkoyar ve zulmüne engel olursunuz. İşte bu, o zalim kardeşinize yardım etmektir. Onu zulümden vazgeçirmek. Bir kul bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter. Demin de bunun bir bütün hadis içinde farklı rivayetini okumuştum. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Müslüman, Diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu, güvendiği kimsedir. Muhacirse günahları, Allah'ın yasakladığı şeyleri terk eden, onlardan uzak kalan kimsedir. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu ve malıyla ilgili bir zulüm varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helallaşsın. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri yoksa kendisine zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir. Başka bir hadiste de bunun müflis kimse olduğu beyan edilir. Ancak Allah için seven, Allah için buzeden nefret eden, Allah için veren ve Allah için gerektiğinde vermemezlik yapan, Kişi imanını kemale erdirmiş, olgunlaştırmıştır. Sevdiğini ölçülü sev. Mümkün ki bir gün onunla düşman olabilirsin. Düşmanına da ölçülü şekilde buğz et. Mümkün ki ileride onunla dost olabilirsin. Birbirinizle kinleşmeyin, haset etmeyin. Birbirinizden yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun.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 Kimseye Allah da merhamet etmez. Kim bir müşrikle ittifak yapar ve onunla birlikte ikamet ederse o da onun gibidir. Müslümanın Müslümanların üzerinde Müslümanın Müslüman üzerinde hakkı 5'tir Selamını almak, hastalandığında ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetine icabet etmek, aksırınca yerhamık Allah demek. Diğer bir rivayette de ihtiyacı olduğunda emri bil maruf yapmak. Aziz ve celil olan Allahü Teala kıyamet gününde şöyle diyecek. Benim celalim adına birbirlerini sevenler nerede? Gölgemden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı şu günde onları gölgemde gölgelendireyim. Allah'ın kulları arasında bir grup var ki onlar ne peygamberdirler ne şehittirler. Üstelik kıyamet günü Allah İndindeki makamlarının yüceliği sebebiyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. Orada bulunanlar sordu, ey Allah'ın Resulü onlar kim? Bize haber verir misin? Resulullah, onlar aralarında kan bağı ve dünya menfaati için birbirlerine bağlı olmadıkları halde sadece Allah'ın nuru Kur'an adına birbirlerini sevenlerdir. Allah'a yemin ederim ki kesinlikle onların yüzleri nurdur. Onlar nur üzeredirler. Halk korkarken onlar korkmazlar. İnsanlar üzülürken onlar üzülmezler. Ardından şu ayeti okudu. İyi bilin ki Allah'ın velilerine, dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Yunus suresi 62 ayeti okudu. Evet. Evet. Birbirlerimizi Allah için sevmek ve düşmanlığımızı ancak Allah'ın düşmanlarına, İslam düşmanlarına yöneltmek, tekfir gibi, aşırı ağır suçlamalar gibi müminlerin arasını ifsad edecek hususlardan şiddetle sakınmak, cemaatler ve farklı gruplar arasındaki Müslümanları Müslüman olduğu müddetçe Allah için aynen kendi cemaati gibi kardeş kabul etmek, Müminlerin vahdeti için üzerine düşen görevi yerine getirip ümmet olmaya çaba göstermek ve bunun için hiçbir şekilde engel olmamak ve gönlünde bütün Müslümanlara karşı Allah rızası için sevgi beslemek. Bütün müminlerin görevidir ve başka zamanlarda ihtiyacımız olduğu kadar bugün de buna çok büyük çapta ihtiyacımız var. Allah birbirimizi hakkıyla sevdirsin. Kendi rızası için, e, başka bir menfaat gözetmeden sevgiyle e, bizi donatsın. E, müminlere karşı gönlümüzde en küçük bir buz, bir kin, bir nefret barındırmasın. Ela inne ehsenel kelam ve ebligh annizam kelamullahül melikül azizil Allam, kema kal Allah ve tabaraka ve teala fi il ve izah Kureyş al-Kur'an, festemi ol'a ve ancitoğla lüküm turhamun. A'uz bilahe min Şeytanı Raja'im. Bismillahi r-Rahmani islam sadaq Allahu l -azim.